ahiret yolculuğu aslında her birimizin bizzat dünya gözümüzde gördüğümüz bir gerçektir. Bilimsel manada da insanların bir sonunun olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Biz Müslümanların ahiret inancına inanıyor olmamız diğer inançlardan ayırmaktadır. Ateist ve olduğunu iddia eden veya şuna inanmıyorum buna inanmıyorum diyen bir insanda ahirete inanmıyorsa da ölüme bir insanın elbet bir gün öleceğine inanmaktadır. Yanlış bir inanışta öldükten sonra başka insanların ruhuyla veya cesediyle karma karışık bir şekilde dirilmeye inanmaktır. Bu da İslam'da yoktur. Buna da reenkarnasyon derler. Demek ki İslam'ı yani Müslümanları inanç bakımından ahiret inancı kalın bir çizgiyle ayırıyor. Ahiret yolculuğunu bu yüzden çok iyi bir şekilde idrak etmek zorundayız. Bazen bir türlü dizginleyemediğimiz nefsimizin, isteklerimizin gemlenmesi için günahlardan, daha çok kaçabilmemiz için bir fırsat, ahiret yolculuğu. Ankebut Suresinin 57. ayeti kerimesinde Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra yaptıklarınızın karşılığını görmek üzere ...bize döndürüleceksiniz. Kur'an-ı Kerim'de Mevlamız... ...bu hitabı... ...üç yerde ifade ediyor. Alemler için... ...üç ölüm var. Birincisi şu... ...dünya alemine ait olan ölüm... ...melekler alemine ait olan ölüm... ...ve Ceberut aleme ait olan... Ölüm diye aktarılır eserlerdi. Birinci grupta sayılanlar, Adem aleyhisselam ve onun zürriyetiyle, Bütün içerisine hayvanların da girdiği mahluklar. İkinci grupta olanlar, Bütün melekler ve cinler. Üçüncü grupta olanlarsa, Melekler arasından seçilmiş olanlar. Rabbimiz Celle Celaluhu, Hac suresi 75 ve Enbiya suresi 19 ve 20. ayetlerde mealen şöyle buyurmaktadır. Allah hem meleklerden hem de insanlardan peygamberler seçer. Gerçekten Allah her şeyi en iyi işiten ve en iyi görendir. Göklerde ve yerde olan bütün varlıklar O'nundur. O'nun katında bulunan melekler, kendisine ibadet etmekten asla çekinmezler. Bıkmazlar ve yorulmazlar. Gece gündüz hep Allah'ı tesbih ederler. Usanmazlar. İşte gerek biz insanların, gerekse meleklerin sonu var. Meleklerden insan oğlunun en önemli farkı kendisine bir sorumluluğun ve seçim hakkının verilmiş olmasıdır. Bu seçim'i iyiye kullanan insanlar Allahu Teala'nın izniyle cennete girerler. Bu seçim hakkını kötüye kullananlarda yine Allahu Teala'nın izni ve müsaadesiyle cehenneme girerler. Oradan Allahu Teala sığınıyoruz. Allahu Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattı ve ondan onun neslinden gelecek olan bizleri yarattı. Son insan yaratıldığı an, yani kıyametin kopmasına az bir zaman kala da hüküm aslında aynıydı. Bizler şu an kendimizi ölmüş olarak da hissedebiliriz. Allahu Teala çocuğun dünya hayatındaki günleri dolup vefat ettirinceye kadar ona dünyada bir süre veriyor, ona bir rızık veriyor, takdir ediyor. Dünyevi ölümü yaklaştığı vakit onun üzerine dört melek iniyor. Bir melek onu sağ ayağından çeker. Diğeri sol ayağından. Diğeri sağ elinden. Öbürü sol elinden. Belki de meleklerin gelmesinden ve kendi amelinin gerçeğinin getirmesinden önce melekût aleminin sırlarından bir kısmı ölüye haber verilir. Eğer lisanı pürüzsüz konuşuyorsa Onların varlığıyla konuşacak ve belki de gördüğü şey sebebiyle sözü kendi nefsine iade edilecekti. O vakit insan zanneder ki bu iş şeytanın işindendir. Sonra sakinleşir. Ta ki lisanı, gerçekleri anlar. Onlar parmak uçlarına varıncaya kadar yeniden bir araya getirilirler. Nefis toz topraktan arınır. Eğer facir bir kimse ise ruhu rutubetli şeylerde birleşerek çamurlaşır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in anlatımına göre ölen kişi zanneder ki karnı diken ile dolmuştur ve sanki bir iğnenin deliğinden çıkacak gibidir. Can Çıkışı bu kadar zor anlatılır. Onun nezdinde sanki gökyüzü yere yapışacak gibidir. Ve o da sanki yerle gök arasında sıkışıp kalmıştır. Bu sebeple Ka'ab radiyallahu anha ölümden sorulduğu zaman şu cevabı vermiş etrafındakilere. Sen ne hissediyorsun söyler misin dediklerinde sanki bir diken dalı gibi insanın içine batırılmıştır da insan bütün gücüyle onu çekmektedir. Ondan kopan kopar kalan kalır demişti. Yine bu durumu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlattı. Ölüm sarhoşluklarından bir sarhoşluk vardır ki kılıçla 300 darbeden daha şiddetlidir. O anda ceset sırıl sıklam olur, gözler baygınlaşır, kaburga kemikleri kabarır, soluk artar ve renk sararır. O an kişinin dili tutulur. Hiçbir kimse artık konuşamaz. Nefis göğse geldiği zaman iki durum ortaya çıkar. Biri şudur ki nefsin göğüste bulunması sebebiyle göğsü daralır gider. Görmez misin ki insan göğsünden bir darbe yediği zaman... Nasıl nefessiz kalır, dehşet içinde korkar. Bazen konuşabilir, bazen de konuşmaya güç yetiremez. Aynen onun gibi nefes darlığı yaşar. Öldürücü yara alan her yaralı ölür. Ancak göğsünden yaralı olan ölürken de sessiz ölür. İkincisi de şudur ki, yüksek ateşten dolayı Sesin hareketindeki sır bazen yok olur gider ve onun nefsi iki halden biri üzere değişir durur. Bazılarını bir melek zehirli bir mızrak ile yaralar ve o kişi cehennemden bir zehirle sulanmış olur. İşte o vakit nefis kendisini dışarı atar ve melek de onu yakalayıp zebaniye, ...teslim eder. Bazı kimselerin canları... ...çok yavaş... ...ve tatlı bir şekilde... ...alınır. Can yavaş yavaş boğaza kadar gelir. Fakat... ...orada ancak kalbe bağlı olarak... ...kısa bir süre kalır. İşte o zaman bir melek... ...nefsi bir mızrak ile yaralar. Çünkü nefis... ...mızrak ile yaralanıncaya kadar... ...kalpten ayrılmaz ve kalpten irtibatı kesmez. Bu mızrağın sırrı ölüm denizine batan bir iğne gibi olmasıdır. O kalp üzerine konulduğu vakit onun sırrı diğer cesetlerde faydalı bir zehir gibi olur. Çünkü hayatın sırrı esasen kalbe yerleştirilmiştir. Birinci yaratılış esnasında orada sırrını icra eder. İmamı Gazali Hazretleri burada şunu anlatıyor. Bir kısımları diyor ki: Hayat nefsin gayrı olan bir şeydir yani nefsin cesetle karışıp birleşmesidir. Nefis yükselmede istikrar bulunca yani yükselmeye başlayınca ona fitneler gelir ve o ölüm anında şeytan bütün yardımcılarını o kişiye musallat eder. Çünkü şeytanın bir sözü vardır. O da bir insanı dinsiz bir şekilde ahirette dirilmesine vesile olmaktır. O kişi böyle acıklı bir haldeyken şeytanın yardımcıları gelir bu defa. Daha önce dünyada yaşayıp, Ondan evvel ölmüş olan annesi, dedesi, kim varsa, onun en çok sevdiği kişilerin kılığına girer. Ona dünyada bir baba gibi, anne gibi, iyi bir dost gibi, samimi bir arkadaş gibi nasihat ederler. Ey filan! Sen öleceksin. Bak, biz senden önce öldük ve bu hususta Tüm gerçekleri öğrendik. Şimdi sen Müslüman olarak ölme. Çünkü o Allah katında en makbul olan din değildir. Sen Yahudi olarak öl. Eğer o kişi Yahudi olarak ölmeyi kabul etmez, kaçarsa diğerleri devreye girer. Yine sevdiği ve daha önce toprağa gönderdiği mezarına ziyarete gittiği birileri şeklinde. Hayır, onlar yanlış söyledi. Demek istediler ki sen Hristiyan olarak öl. Çünkü o din Yahudilik hükümlerini kaldırdı derler. Buna benzer değişik şekilde imanını yerle yeksan etmek için çalışıp dururlar. İşte o vakit Allahu Teala sapmasını dilediğini saptırır. Yüce Allah Celle Celaluhu, Ali İmran Suresinin 8. ayetinde, her birimizin hayatında bir yol gösterici olması gereken, şu sözleri buyuruyor. Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra, Kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Eminiz ki lütfu en bol olan sensin. Yani bundan önce sen bize imanı hidayet edendin. Ne olur ölüm anında da o zor zamanda da kalplerimizi kaydırma. Çünkü Allahu Teala bir kolunu hidayete ulaştırıp, eğer orada sabit kılarsa, ona rahmet iner. Peki ölüm anındaki rahmeti eserlerde nasıl yazmışlar? Rahmeti ilahi yani Allahu Teala'nın o ölüm anındaki rahmetinden maksadın Cebrail aleyhisselamla gelen onun vesilesiyle gelen bir güzellik olduğundan bahseder yani Cebrail aleyhisselam veya onun emrindekiler o güzel kulun imanlı kulun yanına gelince şeytan onun yanından kovulur ve uzaklaştırılır işte o zaman ölüm halinde olan kişinin az da olsa tebessüm eder bir halde olduğu görülür işte bu şekilde tebessüm eden kişiye Allahu Teala'dan bir rahmet olmak üzere gelen müjdeci şöyle der: Ey filan kişi, beni tanıyor musun? Ben Cebrail'im, aleyhisselam. İşte şunlar da senin düşmanın olan şeytanlardır. Sen onlara kanma. Sen hanif milleti ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı üzere öl. İşte o an diyor bir insanın o ölüm anında ondan daha sevinçli iyi bir şey başına gelmez. İşte ölüm meleği böylece mümin kulun canını rahat bir şekilde çekip alır. Allahu Teala Müminlerin dualarına örnek teşkil etmesi bakımından da bize tavsiyelerde bulunuyor. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde birebir dualar vardır. O dualardan bir tanesi bize şöyle aktarılır ve öğretilir. Yine Ali İmran Suresinde Bize tarafından rahmet bağışla. Eminiz ki lütfu en bol olan sensin İnsanlar tarafından bazıları vardır ki namaz kılarken melek tarafından vurulur. Bazıları rüya görürken, yataklarında uyurlarken, bazıları da gereksiz bir şeye takılıp kalmışken aniden vurulurlar. Yani ruhları kabzedilir. Ve bu işlem tekrarlanmaz. Sadece bir defa yapılır. Bazı insanlara da ailesinden, komşularından yahut çok sevdiği dostlarından daha önce vefat edenler kendisine gösterilir. O anda onun bir sesi duyulur. Yani canı alınan kişinin. O sesi insan hariç, herkes duyar. Eserlerde yazıyor ki, eğer insan o can veren kişinin sesini duyabilseydi, işini gücüne bırakır, hatta baygınlık geçirirdi. Bir ölüden can çıkma anında birçok şey alınıyor görme, hissetme gibi şeyler. Lakin, eserlerde özellikle altı çizilmiş, bir ölüden en son kaybolan şey, işitme özelliğiymiş. Çünkü ruh, kalpten ayrılınca, görmesi kayboluyormuş. Ama duyma özelliği, nefis tam kabz olunana kadar, can alınana kadar, insanoğlu duyarmış. İşte, o yüzden siz de bilirsiniz ki tam ölüm anında telkin anlatılır. Yani kelime-i şehadeti telkin etmek lazımdır. Yine ölüm halinde bulunan bir kimsede büyük bir korku görülürse veya kahredici bir üzüntü görülürse çok da fazla telkin yapmamak gerekmekte. Biliyorsunuz hocalarımız bu konuda çok önemli uyarılarda bulunuyorlar. Elbette ki her birimiz vefat etmeye yakın bir insanın yanındaysak sevdiğimiz bir insan tanımamıza gerek yok. İsteriz ki o da Müslüman olarak ölsün bizim de istediğimiz gibi. Bazen isteyerek yaptığımız yanlışlar bazen istemeden yaptıklarımız oluyor. İşte, Yeri gelmişken bir kez daha tekrarlayalım. Ölüm anında. Kelime-i telkin etmek elbette güzeldir. Ama çok da fazla ısrarcı olmak. Neden kelime-i getiremiyorsun? Çabuk şunu söyle bunu söyle diye aşırı tekrarda bulunmak. Allah korusun geri tepe biliyor. Hele hele büyük bir korku, Kahreden bir üzüntü hasıl olduğunda o telkini fazlalaştırmamak daha da yerinde oluyor. Çünkü günümüzde bunun örneklerini hep beraber izliyoruz. Bir insana şunu yapma dersiniz, iki kez, üç kez, beş kez artık bu fazlalaştığı zaman tam tersi az bir ilerleme varsa o da kaybolur. Burada da karşıdaki kişinin sıkılmasına, bezmesine ve ağzından daha kötü şeyler çıkmasına vesile olmamak lazım. Peki, her birimizin gerçek olarak yaşayacağı, şu an beni dinleyen her canlının, hanım ve erkeğin, genç veya yaşlının, zengin veya fakirin, her birimizin yaşayacağı, o emaneti teslim edeceğimiz anda neler yaşanıyor? Takdir edersiniz ki, bu konuda daha evvel ölmüş ve öldükten sonra tekrar diriltilip, işte ben şunları yaşadım diyen bir kişi olmadığı için eserlerde, sadece hadis-i şeriflerden bunlar aktarılabiliyor. Biz de onlara itikad ediyoruz. Şöyle anlatılıyor mesela İmam Gazali Hazretleri'nin bir eserinde ölüm şekilleri. Eğer bir ölüyü görürsen ağzından salyası akıyor. Yüzü birden bire kararmaya başlamış. Dudakları kasılıyor, büzülüyor. Gözleri baygınlaşıyor. İşte o zaman anla ki İşi bir hayli zordur ve yine bir ölüyü görürsen ki az da olsa tebesüm eder gibi ağzını şöyle bükmeye başlıyor, gözleri kırpılmış gibi oluyor, yüzü sararıyor veya beyazlaşıyor. O da Allahu alem mutludur. Allahu Teala'nın kendisini müjdelediği şeye kavuşmuştur. Ve belki de ona nimetlerin hakikati gösterilmiştir. Lakin her yüzü siyahlaşan insanın da sonu şöyledir mi, her yüzü beyaz olan böyledir mi bunun bir garantisi yoktur. Neden? Çünkü bazı hastalıklar vardır. Bir takım fiziksel rahatsızlıklar, kazalardan sonraki görüntüler ilginç olabilmektedir. Hastalıklara bağlı olarak ön yargıda bulunmamak üstün zan etmek lazım. Elbette. Can alıcı melek Azrail aleyhisselam'ın ve onun yardımcılarının Allahu Teala'nın yolunda hayatını vakfeden bir insanla Allahu Teala'nın dinine düşmanlık eden arasında kendilerine verilen listede ne yazıyorsa ona göre muamele edecekleri de kesindir. Azrail aleyhisselam, mutlu ve saadete ermiş bir kimsenin ruhunu kabzettiği vakit, güzel yüzlü iki melek, cennetten ona güzel elbiseler getirirler, giydirirler. Yanlarında çok güzel kokuları var. Melekler, o kimse ölen, cennet ipeklerinden bir ipe sararlar. O kişi dünyada kazandığı ilmi ve aklını kaybetmez Allah'ın izniyle. Evet canı gitmiştir. Daha doğrusu artık kabirde bir et parçasıdır. Çoktan çürümeye bile başlamıştır. Ama ruh biliyorsunuz ölmüyor. Aklını kaybetmiyor. Melekler onu güzel yerlere çıkarırlar. Bir kısmı, o kişiyi tanırken bazıları tanımayabilirler. Dağılmış çekirgeler gibi geçmiş zaman milletlerine uğrarlar. Nihayet dünya samağına ulaşırlar. Cebrail aleyhisselam kapıyı çalar. Sen kimsin? Diye sorulur. O da cevap verir. Ben Cebrail'im. Bu yanımdaki de falancadır. Ona derler ki o falanca ne kadar iyi bir kadındır, ne kadar iyi bir adamdır. Onun inancı da şüphelerden uzaktı, dünyada ne güzel bir insandı. Sonra ikinci kat semaya çıkarlar. Yine kapı çalınır. Yine sen kimsin denirince daha öncekileri söyler. ''Falancayla beraber hoş geldiniz.'' O namazlarına dikkat eder, bütün farzlarına riayet ederdi. Böyle devam ederler üçüncü kat semada. Bu zat malının hakkı hususunda Allah'tan çok korkardı. Dünya malına sıkı sıkıya yapışmazdı. Dördüncü kata çıkarlar. Falancayla beraber hoş geldiniz. O orucunu çok dikkatli tutardı. Çirkin sözlerden haram lokmalardan muhafaza ederdi orucunu. 5. kata çıkarlar. Yine hoş geldiniz derler. O Allahu Teala'nın farz ettiği haccı riyasız, birilerine bir şey göstermeden, şöhretten uzak bir şekilde eda etmişti. 6. kat semaya çıkarlar. Bu sefer o Seher vakitlerinde gizlice tevbe istiğfar ederdi. Ve o gizlice sadaka verirdi. İhtiyaç sahiplerine kefil olur, daima onları gözetirdi. Sonra kendisi için kapılar açılmaya devam eder. Nihayet büyük duvarlarla çevrili bir yere gelirler. Bu sefer okul, çok istiğfar ederdi. İyiliği emreder, kötülüklerden men ederdi. Yoksullara ikramda bulunurdu, derler. Bu sefer, meleklerle dolu bir yere ulaşırlar. Onların hepsi de kendisini, Allahu u Teala'nın izniyle, cennetle müjdelerler. Ve onunla musafaha ederler. İşte, Sidretül Münteha denilen yere gelinmiştir. Falanca ile beraber hoş geldiniz. Onun yaptığı ameller Allah'ın rızası için yapılan salih amellerdi denilir. Sonra kendisine kapılar açılır. Bir ateş denizinden geçerler. Sonra bir nur denizinden. Sonra bir zulmet denizinden. Sonra suyla dolu bir denizden. Bu denizlerin her birinin boyu dünyada bin yıllık mesafe kadar. Daha sonra Arş-ı Rahman'ın üzerini kuşatan bir kuyu kazılır. Sayısını duvarların miktarını sadece Allahu Teala bilir. Şayet o aylardan bir tanesi dünya semağında belirmiş olsa insanların gözü o parlaklıktan dolayı akardı. O nurunu yaktığı zaman Hadratül Kut makamından ve o duvarların arkasından bir münadi şöyle seslenir. O getirdiğiniz kimdir? Filan oğlu filandır. allah Teala buyurur. Onu bana yaklaştırın. Sonra en iyi Allahu Teala'nın bildiği şekilde o kul yaklaştırılır. Ey kulum, sen ne güzel bir kul idin. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu o kulunu önce huzurunda durdurup bir kısım kınama ve töhmetlerle onu mahcup eder. O kadar ki okul kendisinin helak olduğunu zanneder. Lakin sonra Allahu Teala onu affeder. Facir ve günahkarların ruhları peki nasıldır? Onların ruhları zorla çekilir alınır. Ölüm meleği o kişiye geldiği vakit Ebu Cehil karpuzu denilen o dikenli ve acılığından bir damla bile yemeyeceğimiz o yaban otunu yemiş gibi olur. Melek der ki ey pis nefis haydi şu pis cesetten çık. O sırada onun öyle bir bağırtısı olur ki Affedersiniz, bir eşeğin anırmasından daha şiddetlidir. Ve Azrail aleyhisselam, onu zebanilere teslim eder. Yaradılış bakımından onlar siyah elbiseli, korku veren yüze sahip ve son derece kötü kokarlar. Ellerinde kıldan bir keçe vardır. O kişiyi, ona sararlar. Hiçbir insanın gücü ondan kurtulma kafi gelmez. Ve kafirlerin cesetleri ağırlaşır. Çünkü onların ahiretteki cisimleri suçlarıyla orantılı olarak büyük olacaktır. İşte Hac suresinin 31. ayetinde Tam bu geldiğimiz noktada, Mevlamız Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. ''Kim Allah'a ortak koşarsa, sanki O gökten düşüp parçalanmış da kendisini kuşlar kapmış, yahut rüzgar onu uzak bir yere sürüklemiş bir nesne gibidir.'' müşriklerin ve münafıkların ruhları da şöyle aktarılıyor nasıl alındığı eserlerde. Onlar hiçbir şey görüp müşahade edemezler. Çünkü onlar Allahu Teala'ya koştukları o şirk sebebiyle tepe taklak cehennemi boylamışlardır. Münafıklara gelince onlar da kendilerine kızılmış ve kovulmuş bir vaziyette, aşağılanmış halde, cehennem onlara haber verilerek geri döndürülürler. Müminlerden günahkar olanların haline gelince, şöyle değerli dinleyenlerimiz, iki bölüme ayrılıyor. Onlardan bazılarının namazları Allah korusun kendilerine geri çevrilir. Anlatılıyor ki çünkü okullar bir kuşun yemi gagalaması gibi namazlarında alelacele harekette bulunurlar. Çok hızlı namazı kılarlar ve namazdan hırsızlık yaparlar. İşte bu korkunç tablo ayrıntılarıyla anlatılır. Öyle ki, insanların nasıl bir elbiseye ihtiyacı vardır, bürünürler. İşte o kulun tüm kılmadığı namazlar dürülür ve o kulun suratına çarpılır. Kılmadığı ikindi, kılmadığı akşam yatsı, sabah öğle ve bunlardan kaç tanesi, kaç senelik kılmadığı namazlar Sonra da yükseklere kaldırılır. Ve dillerin değil, tüm uzuvların da konuşacağı o yerde namaz dile gelir. Sen beni dünyada zayi ettin, mahvettin. Allah da seni zayi etsin. İşte orada sadece namaz değil, Allah korusun, Bazılarının verdiği zekatlar da kendilerinin yüzüne atılır. Kabul edilmez. Çünkü o kul, falanca hanım ne kadar yardımsever. Falanca adam zekat veriyor desinler diye zekat veriyordu. Böylece o zekat Allah rızası için, verilmediği için paramparça edildi. İşte orada yine, Bazılarının oruçları kendilerine geri çevrilir. Çünkü o kul, evet aç kalmıştı, kendisini yemekten alıkoymuştu ama, Oruçluyken de yalan konuştu, dedikodu yaptı, harama baktı, kalp kırdı, günaha girdi. Böylece onların da oruçları kendilerine geri çevrilecek. Tam işin burasında bakın. Nasip olursa Ramazan-ı Şerife az kaldı. Kimimiz Ramazan'a ulaşacak bilmiyoruz. Allahu Teala'dan niyazımız hayırlı bir şekilde bize gelmesini sağlasın. Uzun yıllar afiyetle ve kendisinin razı olduğu şekilde ibadetleri yapmayı nasip buyursun. Şimdiden biraz kendimize çeki düzen vermek lazım değil mi? İşte ben oruç tuttum deyip de acaba kaç kalp kırdık, kaç yalan attık? Acaba zinaya etmeden zinaya giden yollardan, o bakışlardan kaç tanesini attık? Bunlara inşallah dikkat edelim. Ve yine o zaman bazılarının hacları umreleri de kendilerine geri çevrilecekmiş. Çünkü okul, falanca kadın, falanca adam hacca gitti, hacı oldu, umreye gitti, ne kadar inançlı desinler diye bu görevlerini yapmıştı. Ya da kirli parasıyla, faizden elde ettiği parayla hacca umreye giderdi. Bazılarının da Yıllarca anne ve babasına yaptığı iyilikler karşısında kendisinin hayra kavuştuğunu zannedecekmiş. Lakin o hayır kendisine verilmediği zaman ama ben anneme bakmıştım. Filan sene boyunca hasta annemin peşinden ayrılmamıştım. Babamın şu şu hastalıklarında yanımdaydım dediğinde bu da kendisine geri çevrilecek ve kabul edilmeyecekmiş. Burada da niyet, burada da annesine babasına bakmadı demesinler diye yapması veya anne ve babasına yardım ederken çok söylenmesi ve bunu bir mecburiyet olarak görmesi, oflayıp poflaması. İşte buna benzer birçok kayıp, Nerozu Billah bizi bekliyor değerli dinleyenler. Dünyada zaten az sayıda sevabımız olduğunu düşünecek olursak bu az olan sevabın da yine Allahu Teala'ya sığınıyoruz. İçine samimiyetin girmediği, riyanın, kıskançlığın, desinler diye düşüncelerinin girdiğini maalesef aklımıza getirirsek halimizin pek de öyle kolay olmadığını çok iyi anlarız. Düşünün, biriktirdiğimiz alın teriyle, gün be gün ayaklarımıza kara sular basana kadar, yorgun argın kalana kadar kuruş kuruş biriktirdiğimiz 60-70 yıllık tüm paramız, tüm o emeğimiz zayi olduğunu düşünün. Ama ben şuna yardım etmiştim. Şeytan dünyada yanımıza geldi ve vay be ne güzel yardım ettin. Helal olsun sana dedi. Ve biz de ona güvenerek ahirette bunun karşılığını bekledik. Halbuki ne kadar cömert bir kadın ne kadar iyilik sever ve cömert bir adam desinler diye yapmıştık. Bu samimiyetin, bu tahlilin ahirette yapılmayacağını, kontrolün olmayacağını zannettirdi şeytan. Ve maalesef elimiz boş çıktık. İşte anlatmaya çalıştığımız haberler, güvenilir kaynaklardan anlatmaya çalıştığım bilgiler. Mesela amellerin geri çevrilmesi olayı... Namazın, zekatın gibi orucun gibi şeyler Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan gelir. Ondan önce sizinle paylaştığım hadisler ölüm, hali ve sarhoşluğu ile alakalı Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, İbn Mace diye devam eder. Allahu Teala hepsinden razı olsun. Değerli dinleyenlerim, bir nefis cesedinin ne halde olduğunu görmek istediği zaman isterse daha önce yıkanmış olsun ceset yıkanırken kendisini onun yanında bulur. Henüz kendisi yıkanırken başının yanına oturur ve yıkanma işi bitinceye kadar orada kalır. Tabi insanlar bunu göremez. İnsanlar onun dünyadaki sureti olarak yani ölmüş olarak görürler. İşte ölen kişi kendini biraz izledikten sonra kabre konulup üzerine toprak atılmaya başlandığı vakit kabirden bir ses duyar. Sen benim sırtımda öyle gezip terahlardın. Birçok ölüyü, anneni babanı mezara gönderdin ama ders almadın. Sen sırtımda geziyordun ya, bugün benim için de mahsun olacaksın. Yine toprak diyecekmiş ki, hani benim sırtımda yani... Toprakta çeşit çeşit yiyecekler yiyordun değil mi? Hiç aklına gelmiyordu bir gün öleceğin. Şimdi ise benim içimde seni böcekler yiyecek. Kabrin üzeri tamamen toprakta doluncaya kadar buna benzeyen sözlerle devam ederler. İşin burasında bir hadisi şerifle destekleyelim. Abdullah bin Mesud radıyallahu anfa’miniz, sallallahu aleyhi ve selleme sual etti, efendim, ölen birisi kabre konulduğu vakit ne ile karşılaşır? İlk karşılaştığı nedir? Şöyle buyurdular: Ey Mesudun oğlu, bu soruyu şimdiye kadar bana senden başka soran olmamıştı. İlk defa ölüye muhatap olup ona seslenecek olan bir melektir ki adı Ruman'dır. Kabirler arasında dolaşır ve ölüye şöyle seslenir. Ey Allah'ın kulu amelini yaz. Ölen kişi der ki e, benim yanımda kalem kağıt yok. Bunun üzerine yazıklar olsun senin kefenin kağıdındır. Mürekkebin Hayat bakiyesi olan kanındır. Kalemin senin parmağındır. Bunları söyler söylemez hemen kefeninden bir parça koparır. Sonra manen yazmaya başlar. Her ne kadar dünyada bir satır yazı yazmayı bilmiyorsa da Allah tarafından o ona öğretilir denir bir gün gibi bir zaman içinde bütün iyiliklerini, kötülüklerini yazar. Orada yanlış veya yalan bir şey zaten yazması imkansızdır. En küçük yaptığı iyilikleri, en küçük ten başlayarak kötülükleri yazar. Hepsi aklına gelir, getirilir. Sonra melek, o yazılanları dürüp, o ölünün boynuna asar. Henüz daha her şey yeni başlamıştır. Bu işlem bittikten sonra kabrin azap melekleri gelirler. Münker ve Nekir. Sivri dişleriyle toprağı yarıp çıkan simsiyah iki melek olduğu rivayet edilir. Upuzun saçları yere doğru sarkar. Her ikisinin de gök gürültüsünü andıran sesleri vardır. Gözleri sanki çakan bir ateş gibidir. Her birinin elinde demirden bir sopa vardır. Öyle ağırdır ki insanlar ve cinler bir araya gelip onu yerinden kaldıramayacak derecede ağırdır. Nefis bu durumu görünce başına nelerin geleceğini anlar ve korkup kaçar ve ölünün burun deliğine girer. Bunun üzerine ölü göğüs kısmından doğru canlanır ve ölüm şeklindeki o haline alır. Fakat bir fark vardır. Artık hareket etmeye gücü yoktur. Ancak dünyadaki gibi duyar ve Allahu Teala'nın gösterdiği her şeyi görür. Daha sonra azap melekleri korkutarak ve eziyet ederek onu azarlarlar ve kendisine şu soruları sorarlar. Rabbin kimdir? Dinin nedir? Peygamberin kimdir? Kıblen neresidir? Eğer Allahu Teala başarı sağlarsa, muvaffak kılarsa, o kimse onlara soru yöneltir. Sizi bana kim gönderdi? Daha sonra onların sorularına cevap verir. Rabbim, Allah'tır. Peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dinim İslam'dır. Kıblem Kabe'dir. Bu sözleri ancak seçkin kullar rahatça söyler. Ve bunun üzerine meleklerden biri diğerine der ki: Doğru söyledi. Bu kadarı yeterlidir. Sonra melekler onu bir kubbe gibi kabrine koyarlar. Ve ona sağ tarafından cennete bir pencere açarlar. Sonra kendisi için orayı cennet ipeği ve cennet kokusuyla döşerler. O açılan pencereden cennet kokuları gelir hafif, tatlı bir rüzgar eser. Daha sonra en çok sevdiği dünyada kim varsa, dostluğu, arkadaşlığı hoşuna giden sevdiği, onun suretinde bir ameli gelir. Kendisiyle konuşup arkadaşlık eder. Kabrini bir nur doldurur ve neşe içinde olur. İşte kıyamete kadar böyle devam eder. Bir an önce kıyamet kopsa da Allahu Teala'nın bana yaşatacağı bizniyle yaşayacağım cennete gitsem şu ana kadar anlattığım güzel dereceler ama bunun bir de tersi oluyor Bundan daha düşük derecede olanlar, ilim ve ameli az olan müminler de sıra. Onların ilimden ve melekut aleminin sırlarından nasipleri olmaz. Böyle bir kimsenin ameli de o Rûmandan sonra en güzel surette, güzel kokulu ve güzel elbiseli olarak kendisine gelir. Yanına yaklaşır. Beni tanıyor musun? O kimse de hayır der. Fakat sen kimsin ki Allahu Teala senin sebebinle bana birçok lütuf ve ihsanda bulundu. Her şeyi konuşturan, o konuşma yetesini veren Allah Celle Celaluhu bu sefer o kişinin salih amellerini konuşturur. Bu Allahu Teala'ya zor değildir. Der ki: Ben ''Senin dünyadaki salih amelinim. Sakın mahzun olma.'' Az sonra münker ve nekir melekleri gelecekler. Hani dünyada duymuştun ya, sana soru soracaklar. Sakın korkma, dehşete kapılma. Sonra vereceği cevapları da ona telkin ederler. Bu sırada zikri daha önce geçtiği şekilde o, Münker ve Nekir melekleri gelir, sorularını sorarlar. O da rahatlıkla cevap verir. Allahu Teala'nın izniyle Rabbim Allah'tır. Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rehberim Kur'an'dır. Kıblem Kabe'dir. İbrahim Aleyhisselam benim atamdır ve onun milleti de benim milletim der. Melekler doğru söyledin derler. Ve önce birinci derecede olanları yaptıkları gibi yaparlar. Ancak önce bir fark var. Sol tarafından cehenneme bir pencere açarlar. O da o pencereden cehenneme bakar. Oradaki yılanları, akrepleri, bukağı ve kelepçeleri, zincirleri, sıcaklığı ve irinden zakkuma kadar orada var olan her şeyi görür. Çok korkar. Bizim de şu an korktuğumuz gibi. Bunun üzerine melekler derler ki: Teskin ederler. Sen korkma. Sana bir kötülük yok. Bu senin cehennemdeki yerindi. Fakat Allahu Teala onu cennetteki yerine tedbir eyledi. Sonra onun gözlerini Cehennem penceresinden çevirip kapatırlar. Üzerinden yıllar, asırlar geçer ama o ölü kişi üzerinden ne kadar zaman geçtiğini anlamaz. İnsanlardan bazıları bu soruları cevaplamada acemilik çekerler. Eğer bir kimsenin inancı değişikse Rabbim Allah'tır demekten çekinir ve başka şeyler söyler. Bunun üzerine ona bir darbe vururlar. Bu darbeden çıkan kıvılcımla kabri tutuşur ve yanar. Bazı günler söndürülür sadece. Sonra dünyada kaldığı ve yaptığı amelin durumuna göre tekrar tutuşturulur. Yine insanların bir kısmına da dinin ne sorusu çok zor gelir. Dinim İslam'dır. Diyemez çoğu, Allah korusun. Bu gibi olanlar şüpheye düşerler ve doğru cevap veremezler. Onlar ölüm halindeyken de fitneye düşmüşlerdi. Meleklere doğru cevap veremeyince onlara da bir darbe vururlar. İnsanlardan bazılarına da Kur'an okumadıkları için rehberim Kur'andır demek... Çok zor gelecektir. Ya da dünyada Kur'an okuyordu ama ondan ders almıyordu. Kur'an'ın emirlerine ve yasaklarına uymuyordu. Sağlığında insanlar onun çevresinde dolaşırlar ve ondan bilgi almaya çalışırlardı. Ama o başkalarına nasihat eder fakat kendisine bir hayrı dokunmazdı. Belki bir hafızdı. Ama ne namazını kılar, ne hafızlığının değerini bilir, ne de bana Kur'an'ı öğretir misin diyenlere bunu öğretirdi. İşte bu sebeple, ona da daha önce yapılanlar gibi yapılır. Bir darbe vurulur, ve o darbeden kıvılcımla, onun da kabri tutuşup yanar. Bir kısım insanlara da, Peygamberim Muhammed aleyhisselamdır. Aleyhisselatu vesselam demek zor gelecektir. Çünkü dünyada peygamberin ne hayatını okumuş, ne dinlemiş, ne izlemiş, ne de salavat okumuş, sünnetleri terk etmiş, hiç aklına peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi getirmemişti. Bazı insanlara da kıblem, Kâbe'dir demek çok zor gelecektir. Çünkü namazında çok defa kıble neresi araştırmaz ve kıbleye yönelmezdi. Ya da abdestinde bir noksanlık olurdu yahut namazında karşıya bakar, sağa sola bakardı. Yahut rükûlarında ve secdelerinde bozukluk olurdu. Allah Celle Celaluhu Muhafaza buyursun. İnsanlardan bazılarına da benim atam İbrahim aleyhisselamdır demek zor gelecek. Çünkü o kafası karışan biriydi. Şüphe düşmüştü. Acaba o Yahudi miydi, Hristiyan mıydı İbrahim aleyhisselam? diye düşünmüş, vehme kapılmıştı. Bu sebeple de ona diğerlerine yapılanlar gibi muamele edilecekti. Günümüzde maalesef, Kur'an-ı Kerim'de geçtiği hadis-i şeriflerde belli olduğu halde, kendi kafasına göre meşhur olmak için, İslam'ın temelini sarsmaya çalışan bedbahtlar, kendine hoca diyen zavallılar da var. Rabbimiz Celle Celaluhu, bunlara, Uyumaktan bizleri muhafaza eylesin. İşte sizinle paylaştığımız bu bölümde anlatılanlar, kusurlu müminlerle alakalı olan bölümler. Peki facir olanlar nasıl? Münker ve nekir melekleri yine Rabbin kimdir diye sorduklarında, bilmiyorum diyecekler. Allah korusun. Bunun üzerine melekler, bilmez olaydın diyecekler. Ve demir sopayla vuracaklar. Bu darbeyle o her kimse yedi kat yerin dibine girecek. Sonra onu çekip kabirine çıkaracaklar. Sonra tekrar vuracaklar bu hal yedi defa tekrar edecek. Bazı insanların amelleri kıyamete kadar havlayacak olan bir köpek şekline getirilecek. Bazı insanların amelleri domuz yavrusu şekline döndürülecek. Dünyada ihlas ile, samimiyetle yapmadığımız şeyler, maalesef bize hüsran olarak gelecek. Geçelim kabir azabının çeşitlerinin anlatıldığı bölümümüzü. Çok çeşitli olacağı anlatılır. Kişi dünyada en çok neden korkuyorsa... Kabrinde onunla azap olunacak. Pişmanlığın fayda vermeyeceği gün gelip çatmadan önce Rabbimizden bizi bağışlamasını, af buyurmasını, selamete çıkarmasını niyaz ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, salihlerden bir zat vefat ettikten sonra rüyada görmüşler halin nasıl, ne durumdasın diye sormuşlar. O da demiş ki, bir gün abdestsiz olarak namaz kılmıştım. O sebeple Allahu Teala başıma bir yaratığı musallat etti. Beni kabrimde korkutup duruyor. Yine bir zat rüyada görmüş, nasıl durumun? O da demiş ki bir gün, Necasetten tam bir temizlik yapmadım. Yani affedersiniz kabir azabının en büyük sebeplerinden olan inşallah ileride paylaşacağız. İdrar sıçraması hanımda da erkekte de çok temiz bir şekilde defi hacetten sonra bu işin yapılması gerekmekte. İşte böyle bir temizlikte maalesef bulunamamıştım. Bu sebeple Allahu Teala bana ateşten bir elbise giydirdi. Kıyamette kadar onun içinde kalacağım. Dedi. Bu rüyalar, farz olan mevzular mıdır? Elbette değil. Ama anlam bakımından bize çok önemli bir bilgi veriyor. Ne kadar dikkat etmemiz ile alakalı. Değerli dinleyenlerim. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annesi Amine annemizin kabrini ziyaret etti ve ağladı. Onunla beraber olan sahabeler de ağladılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben anneme istiğfar etmem için Rabbimden izin talep ettim. Fakat o bana izin vermedi. Sonra kabrini ziyaret için izin talep ettim. Bu sefer talebimi kabul etti ve bana izin verdi. Dikkat edin, kabirleri ziyaret edin. Çünkü onlar ölümü hatırlatırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kabirlere gittiği zaman şöyle dua ederlerdi. Zaten bunun Arapçası da meşhurdur, lakin anlamı şöyledir, bir kabre vardığımız zaman, Arapçasını bilmeyenler, hocalarımız anlatmışlardır, buna benzer veya ezberlersek bu şekilde selam vermemiz lazım, bir kabre gittiğimizde veya yanından geçtiğimizde. Şöyle buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlardan ve müminlerden diyar ehline selam olsun. İnşallah bizler de size katılacağız. Siz bizim için öncüsünüz, biz de sizin için tabileriz. Ya Rabbi, bizi ve onları mağfiret eyle. Affınla muamele eyle ve onları bağışla. Bir zat, vasiyet etmeden vefat etmiş. Defnedilmiş, görevi yapılmış. Ev halkı üzerinde dolandı durdu deniyor. Onlara şöyle dedi, tabi onlar duymuyor. Falancıya ziraatten bir miktar mahsul verin. Falancıya uzun zamandan beri bende emanet bulunan şu şu emaneti verin. Sabah olunca Tabi rüyada böyle görüyor, kimi babası oluyor, kiminin eşi oluyor, aynen uyuyorlar buna. Ne denirse o ziraat mahsulü ne borcu varsa onu veriyorlar, emaneti veriyorlar. Lakin o rüyada bir kitap vardı ya bu kitabı verin diye o emaneti bir türlü bulamıyorlar. Hayret etmişler, uzun bir zaman geçmiş evin bir köşesinde bulmuşlar bunu. Yine bir zat şöyle anlatıyor. Babam evde bize yazı öğretmesi için bir öğretmen tutmuştu. Kısa bir süre sonra hocamız öldü. 6 gün sonra kabrine gittik. Allahu Teala'nın emrini konuşmaya başladık. Yani dua ediyor, Kur'an-ı Kerim'den okuyorlar. O sırada yanımızdan bir satıcı geçti. Bir tabak incir satın aldık ve yedik. Çöplerini de kabrin üstüne attık. Gece olunca babamız hocayı rüyasında görmüş. Üzerlerinde incir yedikleri, dua ettikleri kişi babasının rüyasına giriyor. Halin nasıl diye sorunca babası o da hamdolsun iyiyim ama senin çocukların benim kabrimi çöplük yaptılar ve aleyhim de şöyle şöyle konuştular demiş. Sabah olunca diyor babamız gördüğü rüyayı ve o hocanın uyarılarını bize anlattı, bize çok kızdı. Biz de pişman olduk, babamızdan af diledik, dua ettik Rabbimize, ey münezzeh olan Rabbimiz, hocamız bize dünyada ders verdiği gibi, ahirette de ders vermeye devam ediyor dedik. Buradan şunu öğreniyoruz ki, kabir ziyaretleri oldukça yararlı. Lakin kabire giderken bir usul var. Bu usul de elbette Saygıdır. Aşırı tazim ve hürmete kaçmadan, Cıvık bir şekilde de yapmadan, Ölümü hatırlamak en güzelidir. İşte bu karşımdaki kişi, Şu an ziyaretine geldiğim kişi, Azrail aleyhisselamı gördü, Cennet cehennem kendisine gösterildi, Kabirde münker nekeri gördü, Uzun bir zaman geçirdi. İmtihan içindeydi. Benim de, Bekleyenim aynı şeyler. Ben acaba dünyada ne yaptım demektir. Yoksa bir bez parçasını alıp kabrin yanındaki bir yere iğneyle tutturmak veya üniversite sınavına girecek oğlunun sınav başarısı için o türbeye veya o mezarın bulunduğu yerde adaklar adayıp da ağaca bir şeyler asmak değildir. Kabir ehli müminler dört hal üzere bulunurlarmış. Nedir bunlar? Onlardan bazıları göz akıp kabre düşünceye ve cesedi çürüyüp toprağa dönüşünceye kadar ayak topuğu üzerinde dururlar. Ceset tamamen toprağa dönüştükten sonra dünya sema hariç melekut aleminde sürekli dolanırlar. Bazıları vardır ki Allahu Teala kendilerine hafif uyku gibi bir hal verir ta ki sura üflenip uyanıncaya kadar kendilerinin ne olduğunu bilmezler. Bazıları da vardır ki onlar kabirlerinde 2 veya 3 ay kalırlar. Sonra Allahu Teala tarafından bir kuş gibi terkip edilirler ve cennete uçarlar. Bununla ilgili hadis-i şerifler vardır. Mesela şehitlerin ruhları yeşil kuşların kursaklarında onlarla beraber cennet ağacında asılıdır diye. Yine müminin soluğu bir kuş ile beraber cennet ağacında asılır. Nesai'de Müslim'de Ebu Davud'da geçiyor. Dördüncü Kul şöyle anlatılıyor: Gözleri hayata kapandığı andan itibaren güzel yerlere kaldırılır ve sura üfleninceye kadar orada tutulur. Ve bu dördüncü grup peygamberlere, velilere ve seçilmiş olan kişilere mahsus. Onlardan bir kısmı kıyamete kadar Allahu Teala'nın izin verdiği ölçüde yeryüzünde dolaşıp dururlar. Çok kere de görünürler. Misal olarak Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an Hazreti Ömer el Faruk radıyallahu an gibi. İşte insanların kimisi azap olunur kimisi merhamet olunur Kimisi aşağılanır, kimileri de ikram olunur. Dünya hayatı son bulup, ölümle kendilerinden intikam alınanlara geniş yerler daraltılır. Bazen de gözünden yine Allah'ın izniyle perde kaldırılır. Bazıları kabirdekilerin durumunu görebilir. i̇mam Gazali Hazretlerinin bir eserinde kendisi anlatıyor bir diyor ben gözünden diyor Allah'ın izniyle sır perdesi kaldırılmış keşif ehlinden birisini gördüm. O zat diyor ölmüş olan oğluna baktı sanki bayılmış gibi olan ölünün ayıldığını gördü. Bu gibi diyor şeyler ancak Allahu Teala'nın verdiklerine mahsus olur. Lakin kişi eğer azap görüyorsa o kişi için o azabı yani cehennemlik duruşu cennete çevrilmez. Sadece keşif ehli olur. Yani nasıl ki keşfetmek, görmekse görmeye vakıf olur. O Allah dostu oğlunun azap çektiğini görünce üzüldü, hüngür, hüngür ağlamaya başladı. Ama kimsenin kimseye bir yardımının olmadığı yerdir ölüm ve sonrası. Karar verilmiş, hüküm karara bağlanmış ve o kalem kırılmıştır. Artık yazı da mürekkebi kurumuştur. İnsanların iman ve amel derecelere göre durumları da değişir. Bazıları cuma ve bayramları bilir. Bazıları dünyadan ayrılınca vazifeli melekler, onun çevresinde toplanır, onu tanırlar. Bazıları babalarından dolayı, kimileri de çocuklarından dolayı yine sorguya çekilebilirler. Neden çocuğuna güzel bir eğitim vermedin? Neden şunu anlatmadın? Neden ilgilenmedin diye? Bazılarına anne ve babalarına bakmadıklarından, onunla ilgilenmediklerinden, hatta anne babaya, Dövdüklerinden, öldürdüklerinden sorulur. İşte insandan insana nice farklı durumlar var. O ölüm sonrasında. Bir sonraki bölümde kıyametin hallerinden bahsedeceğiz. Ahiret yolculuğumuzda. Tam oraya gelmezden önce... Şu duamızı edelim hep beraber. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Her şeyin en doğrusunu sen bilirsin Allah'ım. Ya Rabbi, ey bağışlaması bol olan Rabbimiz. Öleceğimiz anı, senin bizden en razı olduğun, sana en yakın olduğumuz anımız eyle. Ya Rahimin, sen birsin, senin eşin ve benzerin yoktur, ortağın yoktur. İhtiyaç sahibi değilsin, hiçbir şeye ihtiyacın yoktur. Ama biz ve yarattığın her şey sana ihtiyaç halindeyiz. Senden dileniyor, senden istiyoruz. Ne olur, Müslümanca yaşamayı, Müslüman olarak ölmeyi, kul haklarından borçlarından uzaklaşmış, en önemlisi senin rızanı kazanmış bir şekilde can vermeyi nasip eyle. Kusurlarımızı affeyle. Kabirlerimizi bir Müslümanın ruhu nasıl alındıysa, o şekilde ruhu alınmış ve kabir aydınlık olmuş olanlardan eyle. Bizleri cehennem azabından, Münker ve nekere cevap verememekten ve o demir topuzları yemekten muhafaza eyle. Ölenler dile gelip de bir şeyler anlatamıyorlar Allah'ım. Ne olur ölmeden önce ölümü anlamayı, tam olarak anlayabilmeyi, ders almayı, ölmeden önce nefsimizi öldürmeyi nasip eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.